Elhamdülillah nahmeduhu ve ve min ve min yudlil Bugün okuyacağımız babın ismi Teğayyürü'z-Zemânî ve mâ zamanın değişmesiyle bu değişimde, zamanın değişmesinde meydana gelecek olan hadiseler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan Şakit, rahmetullahi aleyh ribayeti diyor. Kale Abdullah, Abdullah dedi ki Keyfe entum iza lebisetkum fitnetun yahramu fiha elkebiru ve yarbu fiha esagir. Vayt takıdı! Oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, Sizin büyüklerinizin ileri yaşlara ulaşacağı fitneler başınıza geldiğinde ve bu oğlum, oğlum, oğlum, oğlum, yani fitne, fitne içinde büyüyecek çocuklar. Bu fitneler içinde, küçüklerinizle büyüdüğünde ve insanların bu fitneleri sünnet edindiğinde ne yaparsınız? Yani nasıl, nice olacak haliniz? Feyza huyrat, bu fitneyi değiştirmek istediğiniz zaman, galu huyrati sünnet. Bu fitneleri değiştirirseniz, Sünnet değiştirildi derler. Yani bu tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı e, tabirlere e, uygun bir tabir. E, buradaki sünnetten kasıt yol, e, gelenek, siyasi sistem. Sadece gelenek değil, siyasi sistem, demokrasi de bir sünnettir. <gülüyor> Değiştirdiğin zaman sünnet değiştirildi denecek. Değil mi? O da bir yoldur. Bu değiştirildiği zaman ne diyecekler? Çünkü fitne. Ee, büyükler bu fitnede bellere bükülünceye kadar yaşayacaklar, görecekler bu fitnenin ileri zamanlarını. Küçükler de bu fitnede büyük adam haline gelecekler. Yani 3 yaşında, 5 yaşında, efendim 5 aylık çocuk 80'ine, 90'ına varacak. Nerede? Bu fitnenin içinde. Tabii bu bizden öncekiler için kastedilmiş. Fakat bugün de benzeri sözler bize söylenir. Kâluh dediler ki, وَمَتَى ذَلِكَ Bu sünnet halini alacak, sünnet diye anılacak olan fitnelerin vuku bulması ne zamandır? Kâle, اِذَا كَفُرَتْ قُرَّاُكُمْ Okuyucularınızın çoğaldığı zaman, herkesin okuması çoğaldığı zaman, herkes okumaya başladığında, ve kallât fuqaha hukum, faakkilerinizin azaldığında, ve kefurat umara emirlerinizin çoğaldığında. وَقَالَّتْ أُمَنَا أُكُمْ eminlerinizin az olduğu dönemde. dünya bir <gülüyor> بِعَمَلِ الْآخِرَةِ Dünya elde etmek, ahiret ameliyle dünya elde etmeye başlandığında. Yani okuyucularınız Kur'an okuyucusu olsun, öbürleri olsun. Fakihler azarınca Yöneticiler çoğalınca, emin insanlar azalınca, ahiret ameliyle dünya talep edilecek. İşte o zaman fitne dönemidir. O zaman fitne başlamıştır. Bugün gerçekten bu sözü Müslümanlardan duyarsınız. Siz bir hakikat söylemeye çalıştığınız zaman, Belki bir kişi uyanacak, beş kişi, on kişi hakikati görecek. Bunu söylemenize engel olmak için diyorlar ki, fitneye sebep olursun. İşte bu insanlar Allah'ın dinini bilmeyen kimselerdir. Allah'ın dinini bilmeyenler Türkiye'de insanları yönetiyor. Türkiye'de cemaatleri götürüyor. Ama bu insanlar okuyucu, kura, çok okurlar, bilirler. Fakat bunlara din emanet edilmez. Tabi ondan al Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'la rivayet ediyor. Yine buna benzer bir rivayeti. Diyor ki, Kale, keyfe entüm iza lebisetkun fitnetun yahramu fîha elkebir ve yarbu fîha es-sagîru. İza turika minha şey'un qîle Galiba benzerini anlattı tabii. Burada biraz farklı lafızlar kullanmış. O hadisin sözün başındaki ifadeler aynı. Fakat burada yukarıda dedi değiştirildiğinde değiştirilmek istediğinde bu sünnet Bu fitne derler ki işte sünnet kaldırılıyor. Dikkat edin ya bugün yani en basitinde işte bu şu geceler bu geceler falan geceler en basit örnekler. Bunlar hayır dediğiniz zaman sünnet halini aldığı için diyorlar ki bak Müslümanların sünneti ya, değiştiriyor. Müslümanların sünnetini bunlar. Bunlar Müslümanların sünnetine müdahale ediyorlar. <gülüyor> bu terk edildiği zaman Alkamen'in rivayetinde, böyle Şakikil rivayetinde, Huyyirat deniliyor, Alkamen'in rivayetinde de terk edildiğinde. Siz bu sünnetleri terk ettiğinizde derler ki Allah Allah <gülüyor> sünnet terk edildi. <gülüyor> bu ne zaman olur dediler Eya Abdurrahman, dedi ki İ güzel ve hebet öleme alimleriniz gittiğinde aynı ölümle gittiğinde başka fitnelerle kaybolduğunda azaldıklarında alimler asarıacak Ve vaürat juhalukum, okum Cuhela okum ya da, cahilleriniz çoğaldığında, ve surat Kurra okum Kur'an okuyan hafızlarınız ve kitap okuyanlarınız çoğaldığında. Ve kalat fuqahaukum fakihler azaldığında. Dikkat ettin mi? Hadis hadis ehli azaldığında demiyor. Ne diyor? Fakihlerimiz azaldığında. Hadis ehli çok olabilir. Binlerce hadis ezberleyen insanlar olabilir ama fıkıhtan mahrum olabilir öyle değil mi? Onlar Ebu Davud onlara eleştirmiş mesela e, Risaletun ile Ehli Mekke isimli risalesinde İmam Ebu Davud Rahmetullahi Aleyh hadis ehline nasihatta bulunur hadis ehlinin fıkıh tahsil etmesi gerektiğini fıkha önem vermesi gerektiğini hadisin fıkhına öyle mi? E, cahillerin onları itham etmemesi için Vakallet fuqaha'ukum ve kafurat umara'ukum umara yöneticiler, emirler. Bari kaymakam şubu falan falan falan. Vakallet umane emin olanlarınızın azaldığı dönem. Ya da yani emin olanlarınız azaldığında azalınca nasıl var, nasıl. Vat tumisetu dunya bi amel il akhirati ahiret ameliyle dünya talep edildiğinde ve din dışı maksatlar için fıkıh tahsil edildiğinde istişrak layık İslam bu nifak dini haşa nifak İslamı denmez nifak dinciliği nifak Müslümancılığı o zaman işte fitneler ortaya çıkar ve o fitneler e, uzun yıllar sürer ve Müslümanlar bu fitnelerde çok sıkıntı çekecekler demek istiyor Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud'un bunlar kerametleridir. Hep. Kimse Abdullah İbni Mesud'u Allah'ın evliya demez. Ama sağının solundan ayıramayan bir şey <gülüyor> şeytanın merkep gibi kendisine bindiği bir Sapkın tarikat şeyhi Allah'ın evliyası olur. Şöyle biliyor musunuz? Bu Allah'a imanın kadrini ve kıymetini düşürmekten başka bir şey değildir. Kim ki Allah'a rahiret gününe iman ederse Allah'tan gelene teslim olur ve Allah'tan razı olursa o Allah'ın velisidir. Allah onu kendisine veli edinmiştir. Böyle insanlar da Allah'ın evliya kullarıdır. Kur'an'a göre böyle. Ama tasavvuf ekolüne göre, tarikatçıların birçoğuna göre evliyalar özel bir sınıftır. Kahinler sınıfı gibi, ruhbanlar ve hahamlar sınıfı gibi onlar dokunulmazdır. Onlar masumdurlar. Onlar günah işlemezler. Onlara gaybten ilhamlar gelir. Onlar efendim Resulullah ve dört sahabi tarafından şeyh ilan edildiler. onlara meşihat makamı verilir o işte kendisini işte tevhid camisinin imamı ilan eden sitelerdeki cahil adam ona göre Allah var diyen herkes müslümandır ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir dediğinizde ise hayır diyor kafir oldunuz böyle diyemezsiniz onun için demiştir ki o, işte falan adam var ya, onu sevmeyen kafirdir diyor. Onu sevmeyen kafirdir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve tufukkihali gayri din, din dışı bir amaç için fıkıh tahsil edildiğinde. Bu, bunlar fakih de değil yani, cahil. Ama kendilerini halkın önünde, ilim adamı, fıkıh adamı gösterirler hatta onlar da üstünde evliya keramet sahibi insanlar. Şahabinin Mesruhtan onun da Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir derseniz قال dedi ki layat aleykum amun illa kana Bundan sonra göreceğiniz hiçbir gün olmasın ki o kendinden önceki günden veya seneden daha şerli olmasın. Çünkü en hayırlı hayrul quruni qarni thumma ellezine Asırların, yüzyılların en hayırlısı benim içinde yaşadığım asır. Sonra ardından gelenler, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Onun için Abdullah ibn Mesud'un bu sözü Kur'an'a arz edelim uyuyor mu uyuyormuyor mu hemen ne yapacağız hadisler bitti şimdi <gülüyor> sıra sahabenin sözüne gelecek sahabenin sözü bitecek faqihlerin sözüne gelecek daha faqihlerin sözüne gelmediler onların makamı çok yüce filozofların sözüne hiç gelmedik onlar ki çok yüce Önce Resulullah'tan başlayacağız. Makamı insanlık katında en yüce olan insan. Allah katındaki en ekrem, nebi, rasul. Onun sözünden başlıyorlar. Dikkat et. Dinin neresinden darbeyi vuruyorlar? İslam'ın neresinden darbeyi vuruyorlar? Rasuller. Darbe oradan başlayacak ki orası yıkıldığı zaman tutunacak hiçbir dalınız kalmasın. inni lest a'ni aamen akhsar min bu sözü söylerken ben şunu kastetmiyorum yani bundan sonra gelecek olan 100 yıllar günler e, öncekilerden daha az bereketli ve daha az ürünlü olacak anlamında falan söylemiyorum ve la emiran khayran min emirin işte önceki emirin daha sonra gelecek olandan daha hayırlı olmuş olması. Yani gelenin öncekinden kötü. Gelen, gelen gideni aratır meseli var ya. Her gelen gideni aratır diyoruz ya falan. Böyle bir mesel. Bunu da kastetmiyorum diyor. "Velakin ulama velakin ulama akum mehiyarukum." Fakat ben sizin alimlerinizin ve hayırlarınızın durumunu kastederek "ve fuqaha'kum yezhabun." Ben bunu kastetmiyorum yani. İşte He, illa her gelen yıl her yönüyle bir öncekinden kötü olacak Dan kastım o değil şudur fakat sizin alimleriniz hayırlılarınız ve fakihleriniz gidecekler gitti Ebu Hunay, Hanife bir daha bu Hanife gelmez İmam Şafii gitmiştir bir daha İmam Şafii yok olmayacak Ful melete cuduına minhum khalifen öyle bir zaman gelecek onların yerini alacak olan hiçbir kimse de bulamayacaksınız. Azalacaklar. Vaycî u kau'mun yaqi sun el umura Öyle insanlar, öyle topluluklar gelecekler ki dünya ve dini emirlerin işlerin hepsini akıllarıyla ölçecekler. Akıllarıyla mukayese edecekler. Akıl onun aslı esası olacak. Allah Allah. Benim aklım almıyor bu hadisi. Bir Kur'an arz edeyim hele. Bu işte. Abdullah İbni Mesut. Bizden daha mı az fâhıymış? Bizim kadar kitap okumadı Bizim kadar dünya siyasetini bilmiyordu. Evet, Taudlar, da bizim kadar eleştirmemişti. Siyasi rejimlere bizim kadar meydan okumamıştı, değil mi? <gülüyor> ne bilsin o? <gülüyor> ne bilsin var mı? 1400 yıl öncesinden bugünü haber veriyor. He? Ha? Onun ilmi baki. Bugün bak okuyoruz insanlara ışık rehber hidayet oluyor ama bizim sözümüz zehir zakkum oluyor insanlara. Hayır ve bereket olmuyor. Fitne, fırka ve insanları bölücülükten başka bir şey olmuyor. Firan Mısır'ın nehirlerini göstermedi mi? اَلَيْسَ لِي Mısır? Ve وَهَذ۪ي الْاَنْهَارُ فَجْر۪ي مِنْ تَحْت۪ينَ Mısır'ın mülkü benim değil mi? Bu akan nehirleri ben akıtmadım mı? tahti diyor. Demek ki saraylarını nehirlerin üzerine kurdurmuş. Kanallar geçirtiyor sarayının altından. Kur'an ayetleri mucizedir. Aa, tarihi hakikatler bundan söz etmiyor. Efendim arkeoloji ilmi bundan bahsetmiyor. Sanki arkeoloji ilmi yok olmuş olanı yeriden yaratmış, helak olan beldeleri yeniden yaratmış, sanki tarih bilimi yok olan, unutulan veya kaybolan belgeleri veya yerin altında 70 metre, 80 metre aşağıda depremler sebebiyle başka nedenlerle kaybolmuş, saklanmış veya bugüne kadar bulunmamış olan eserleri veya vesikaları belgeleri diyelim, sanki tarih ilmi bugün hepsini ortaya çıkardı tek tek tek tek tek tek. bunların doğru olduğu da katliği olarak doğru doğru doğru hiçbir yanlışı yok Kur'an burada hata yaptı Kur'an tarihi hadiseleri doğru vermiyor ya tarih bilimi Kur'an'ı yanlışlarsa ya Kur'an'ın dediği tarihe göre yanlış çıkarsa ya Kur'an'ın söz ettiği işte bak Firavun diyor ki benim tahtımdan nehirler akıyor bunlar benim değil mi ya böyle bir şey olmamışsa, ya co coğrafyacılar işte efendim şunlar bunlar, jeologlar derlersek ya Mısır'da birkaç tane nehir yoktu, biz inceledik, araştırdık, bir tek Nil vardı. Bu Kur'an ayeti ona öyleyse yanlıştır. Böyle denir, böyle denebilir veya denecek endişesiyle birçok modern düşünce adamı tefsir. C, müfessir, Kur'an'ın mucizelerini tevil edip inkar ettiler. Muhammed Esif onlardan biri. Onun imamı Muhammed Abdo. Aynı şeyi söylüyor. Hindistan'daki Kur'ancılar ekolü, Kadiyaniler, bunlara benzer ekoller. Bunları söylüyorlar. Bak ama neyi söylüyor? Akılları, Firavun da aklıyla işleri kıyas edip diyordu ki, madem ki Mısır benim, madem ki bu nehirleri ben saraylarımın altından aktıyorum. Buraya dayanarak, aklına ve gücüne itimat ederek diyordu ki, ben sizin Rabbinizim. İş nereye varıyor? Oraya Davud ibn Ebi Hind ibn Muhammed ibn Sirin'den naklediyor. "Kale evvelu men qasa iblisu." Bu sözü de anlatacağım. Nasıl istismar ediyoruz? "Ve ma ubidat eş-şemsu vel kamaru illa bil meqayisi." Bu Sözün isnadı ceyit. Yani çok iyi. İbn-i Sirin diyor ki ilk kıyas yapan mukayese kase yakisu mukayeseten ilk mukayese yapan, mukarene mufadele babında tafdil babında kıyas yapan iblis'ti şeytan. Malak ve an Adem Aleyhisselam'a. Değil mi? Allah, halak min min Ma li anas li min Topraktan yaratmış olduğum bir beşere, çamurdan yarattığım bir beşere benim ibadet etmem secde etmem gerekmez düzeltiyorum benim secde etmem gerekmez değil mi? bakın bu nedir? onu çamurdan beni ateşten bu mukayese ile fukahanın kıyası aynı şey değildir onun için akle evvel bazı adamlar cahil gençler Hevasına uymuş olan kimseler derler ki, bak işte bu sözde bile kıyasın şeytanın fiili olduğu anlatılmakta. <gülüyor> Ebu Hanife şeytan mı? Muazze bin Cebel şeytan mı? Haşa Resulullah bu sıfata sahip mi oldu yoksa? Resulullah da bu sıfata sokuyorsunuz. Çünkü Resulullah da erayite keza, erayite keve, erayite keza. Resulullah da kıyas yapıyordu. Ama şeytanın mukayesesi müfadele tekebbür bağında mükabere de mükabere manasında olan bir mukayeseydi kıyaslamaydı. Resulullah diyordu ki siz e, sizden herhangi biriniz Ebu Hüreyya'nın hadisinde abdest hadisi evin önünden bir nehir geçmiş olsa birinizin evinizin önünde bir nehir geçse günde oraya beş kez girip çıkıp yıkansa hiç ondan bir kir bir şey kalır mı? Hayır ya Resulullah diyor. işte beş vakit namaz da böyledir. Bu nedir? He? Bir. Evinin önünde nehir geçip beş defa oraya girmeyen, bir defa bile girmeyen bir adamla, beş defa giren adamın misali anlatırmış oluyor sanki burada. Öyle evet. mi değil mi? Bu. Burada bunu Resulullah bu, bu misali veriyor. Geliyorlar işte ben, Resulullah kapısını tartışıyorlar işte o kısa'yı biliyorsunuz. Ben oruç tutacağım işte, gece namaz kılacağım, ben evlenmeyeceğim, ben hiç et yemeyeceğim, ben şunu yapmayacağım, ben bunu yapmıyorum. Birbiriyle böyle Konuşuyorlar sahabeler. Züht yarışına gidecekler. Çıkıyor onları uyarıyor. Bak diyor ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Ve en çok ilim sahibi olanınızım. Ben evlenirim. Ben uyurum. Ben kalkarım. Ben oruç tutarım. Ben namaz kılarım. Ben gece uyurum. Gece namaz kılarım. Gündüz de uyurum. Kim benim sünnetim terk ederse benden değildir. Bak, fiyas yapıyor. Çocuğun bir tanesi geldi ki, ya Rasulallah, bir zina Genç. Ya bana müsaade et, ben zina etmek istiyorum. insanlar şöyle bakıyorlar. Gencin üzerine yürümek istiyorlar. Elimi koyuyor çocuğun göğsünün üzerine. Çocuğa dua ediyor. Diyor ki, sen bunu annen için ister misin? Annenizi inatse ister misin? Hayır yarosurlar. Halan yapsa ister misin? Hayır. Kız kardeşimin için bunu ister misin? Hayır yarosurlar. Bu ne? Ha? Bu kıyas işte, bak şer'i kıyas bu. Bu darbı mefeldir ama karşıdaki insan. İki şey bizimle kıyas ediyor, şerri ve hayrı seçiyor içinden. Öyle mi değil mi? Heh. Sonra o genç diyor ki, diyor, kalbinde olan, göğsündeki bütün o kötülükler silindi gitti. el Hasan el-Basri de öyle söylemiş. Diyor ki, an Hasan, hasen En-nehu telâ hedhiyel A'raf unki Xalıktıni min Nar ve xalıktahu min tıin. Onu beni ateşten, onu da çamurdan yaptı. Niye bu kıyası yaptı? Ben ateşim. Ondan daha topraktan güçlüyüm. Toprağı yakarım. Benim alevim var, benim gücüm var, benim heybetim var. Çamur ne? Adi bir şey. Kâle kâse iblisü ve huve evvelü men kâse. Dolayısıyla batıl olan bir şeyi hakka mümasil gösterip, hakka üstün tutma noktasında yapılan kıyas şeytanın kıyasıdır. Onun için birçok insanlar diyor ki ya şöyle oluyor böyle oluyor işte. Devlet veriyorsa niye caiz olmasın? Devlet yapınca meşru olur diye niye olmasın diyor. Küçük bir insan bir şey yaparsa suçtur. Bir yani Amerika binlerce insan öldürüyor. Terör ölümü olmuyor. Müslümanlar canlarını, manlarını ve ırzlarını savunucu terör oluyor. E Pekala bu insanlar bir sürü insan katlediyorlar, kanlarını aktıyorlar, haksız yere. Bunun adı terör olmuyor. Şeytanın sıfatı bu işte. Yaptığı zulmü görmüyor. Yaptığı zulmün görülmesini istemiyor. Yaptığı zulümden söz edilmesini istemiyor. Asla diyor beni söz konusu edemezsin. Ben yaparım bana terörist diyemezsiniz. Sen yaparsın sen terörist. İmam Şabi Mesruktan rivayet ediyor enne kâl inni akhâfu ev akhşâ am aqîsa fe tezilla kademî Mesruh dermiş ki ben korkarım ve Allah'tan sakınırım üfererim kıyas yapıp da ayaklarımın kaymasından Yani aklıyla mesnedi olmayan bir hükme varma akılla mesnedi olmayan bir hükme ulaşma. Sırf ve sadece aklın hükmüne dinde aklın hükmüne başvurma. O zaman Kur'an ve sünnetin bir önemi kalmamış olur. Yine Şabi'nin bir sözü diyor ki: "Kale vallahi le in akhastum bil makayis" ve الْحَلَالَ وَلَتُحِلَّنَّ الْحَرَامِ Vallahi şunu bilin ki diyor eğer siz mukayese akli olarak mücerred akılla işleri ölçer tartarsanız <gülüyor> bilin ki helali haram, haramda helal kılarsınız. Öyle demiyorlar mı? Kur'an'da bu hüküm yok. Peki ya bu soruyu neyle soruyorlar? Mantık ve akıllarıyla soruyorlar. Kur'an'da bu hüküm yok. Kur'an'da bu hüküm yoksa Allah Resulü sünnetinde olamaz. Evet. Evet öyle de demiyorlar mı? Yine Eşhabi'den gelen bir başka rivayette anamirin ennehu kâne yakûl derdi ki ma ebgada ileyye erayte gelip de diyor insanların bana sorması işte. Yani senin görüşün nedir? Ne görüyorsun? Ne diyorsun? Sen ne dersin bu konuda falan denilmesi bana çok yani ağır en çok boğuz ettiğim hoşlanmadığım şeydir. Eraita yesalur rajul sahiban feyakul eraita Ve kana la yuqayisu Şabi kıyas yapmaz diyor akılla Yine diyor ki bu sözün içinde bilir misin diyor bir kimse Dostuna sorar arkadaşına, ona der ki, er ayte, yani birisine soru soruyor, o da ona cevap veriyor. Yani bu senin görüşün mü diyor? Şimdi soruyorlar insanlar size, senin görüşün ne diyor? Hocam şu ayet hakkında görüşünüz ne diyor? bana bir dirbin getirir misin diyeceksin ona Bu ayet hakkında görüşün ne? Bu hadis hakkında görüşün ne? Görüş Yahya İbn Said <gülüyor> El zibirkandan rivayet etmiş. Kale dedi ki Nehani Ebu Vâil sahabidir. Ebu Vâil Nehani Ebu Vâil en ucâlise ashabe araeyte. Ebu Vâil, görüşün nedir? Görüşün nedir diye soran insanlarla oturmamı bana yasakladı. Sen ne düşünüyorsun? Senin görüşün ne? Bence bana göre kanaatimci. Biz bunları yıllar önce hep konuştuk değil mi? 14-15-20 yıldır hiç haksız çıkarmadı Cenab-ı Hak. Hiç yanıltmadı beni. Söyledikleri noktasında hiç yanılmadım. Çünkü ben bu insanların dinini söyledim. Ankara'da ve başka memleketimizin başka yerlerinde bu dini bilmeyenler beni çok kınadılar. Yani dini bu alimlerden almayanlar beni çok kınadılar, beni çok eleştirdiler. Umutsuzluk yayıyor, karamsarlık yayıyor diye. Ne haldesiniz bugün kardeşlerim? Ya da ne haldeyiz bugün? Sorayım size. Hangi hallerdeyiz? Şurada bir iş yaparken bile ustanı iyisini getiriyorsunuz, değil mi? Niye üç tane usta getirip şuraya sokmuyorsunuz? Hangisi nasıl yaparsa o iş, o şekilde yapsın. Ama biz bugün dini, bu ustaların kötü olanların eline emanet etmişiz. Ben burada hadis okuyacağım, öbürü orada başka şey okuyacak, öbürü orada başka şey söyleyecek, öbürü orada başka şey söyleyecek. Niye bir arada değilsiniz? Kalplerimizde bir şey var, bizi kemiriyor. O bizi kemiren şey, bizi bir araya getirmiyor. Bir iş yapamıyoruz. Bunu bile söyleseniz, vallahi bu bile fitne olur. Böyle gitmez ki. Nereye kadar gidecek bu? Görsünler kuvvetimize Allah'a iman etmeyen kafirler, imansızlar. Güçlü olalım. Niye güçlü olmayı istemiyoruz? O zaman güçlü olmayı, Allah adına birileriyle hesaba oturmayı istemiyorsan, <gülüyor> hesaba oturmak isteyen insanların defterinden de Okuyup da hesaba oturacaklarmış gibi kıvranıp durma, davranma. Yani e gibiymiş gibi yapma. Biz işte falan Müslümanmış gibi yapıyoruz. Adamlar da sanki bizim Müslümanmış gibi zannediyorlar. Vallahi ve billahi zulme uğrayan bir Müslümanın hukukunu çiğneyen kim görürseniz ondan durun. Dininizi ayakta tutmak istiyorsanız ben de dahil, siz de dahil bu bir ölçüdür. Yanlış anamayın. Hangi Müslümana bunlar zulmetmişse o Müslümanın yanında durmuyorsanız kendinize hesap sorun. Zalimin zulmüne uğramış Müslümanları hiçe sayacaksın. hesap yapmayacaksın. Öyle şey yok. Sen gel şu imtihandan bir geç de koçum sonra otur Müslümanlara din anlat. Yok öyle şey. Ben size bunu anlattım çok zaman. Bu sözler mi? 18 senelik sözler diyordum. 14 yıllık sözler diyordum. Yanılmış mıyım çocuklar? Yanıldım mı arkadaşlar? Ama kim kim anlıyordu? Yani böyle şeyler olmaz. Bu iş tehlike, bu din tehlike. Çünkü orayı oraya anlatamazsın bunlara. O da gelecek, başka şeyler anlatacak. Defterini bürecek şöyle. koltuğun altına koyacak evet. Suya götür, susuz getir. Suya götür, susuz getir. Bugünkü Müslümanlara yaptıkları bu. <gülüyor> Götürüyorlar suya, gösteriyorlar. İçirtmiyorlar, geri geliyorlar. Git, gel. Su devesi gibi, nata. Su devesi gibi. Su defesiyle su içen deve sahibi değil mi? Evet, öyle diyor, beni heva ehliyle, işte erayte ehliyle oturmaktan alıkoydu. Yine tabiinden İsmail naklediyor. Ben bunları biliyorsunuz, senetlerini okumuyorum. Yani İmam Darimi'ni ilk aldığı kimseden geriye doğru pek okumuyorum yani sözü sahibini sahibine en yakın bir iki kişi sizce İsmail İbn Üleyyaliye ya da eş-Şabi onlardan gelen bir söz. Eş-Şabi dedi ki: "Kale law enna ala sallallahu aleyhi Eğer bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsaydı görüşünle görüşünle görüşünle diyenler o zaman Kur'an'ın bütün ayetleri neredeyse yani sana sorarlar ki, sana sorarlar ki, sana sorarlar ki, cümleleriyle inerdi. Evet. Allah'tan o zaman bunlar yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Meymun Ebu Hamza dedi ki, kâleli İbrahim, ya Ebâ Hamza, ey Hamza'nın babası, Vallahi lekad tekellemtuhu, وَلَوْوَجَتْتُ بُدَّنْ مَا تَكَلَّمْتُ Diyor ki ey Ebu Hamza ben ilimde konuştum. Yani ilim olan şeyi söyledim. Vallahi buna mecburiyetim olmasaydı konuşmazdım. وَاِنَّ زَمَانًا اَكُونُ ف۪يه۪ فَق۪يهَ اَهْلِ الْكُوفَة۪ zaman سُو۪يم۪ şunu bil ki diyor eğer ben benim küfelilere fakih olduğum bir zaman ne kötü bir zamandır. Ben küfelilere fakih olmuşsam ne kötü bir zamandadır insanlar. Hiç kimse böyle diyor mu bugün kendisine? Millet geliyor diyor ki sen söylesin sen böyle. Ya ben şöyle de değilim, ben böyle de değilim. Siz, sizin bildiğiniz gibi değil işler. Ben ne söyleyeyim ne böyleyim, ne falanım. Biz bilmiyoruz. Ben cahilim. Biz bir şey bilmiyoruz. Leys, Leys İbn-i Saad, Mısır'ın takihidir. An mujahid mujahid İbn-i Cabr, müfessir, i̇bn Abbas'ın talebesidir fakat e, müfessirlerimizin çoğuna birkaç hususta muhalefet etmiştir. Bunun bu muhalefetini alıyor alıyor başımıza vuruyorlar, alıp alıp başımıza çarpıyorlar, alıp alıp başımıza çarpıyorlar. Bazı alimler de şöyle demiştir. Bazı alimler de böyle. Kaç tane alim öyle demiş kardeşim. Hani atalar dini yoktu? Hani ataları taklit yoktu, haramdı? Hani fakihler ilahi diniliyordu? Ama kendi reyini destekleyen Mücahid'den, Ebu Muslim'in İsahani'den, Rejimin olmadığına dair Nisa suresinin 14, 15. 16. ayetinin çok affedersin, lezbiyenlikle homoseksüellik olduğuna, homoseksüellik olduğuna dair lutilik olduğuna dair tefsirini nasıl kabul ediyorsun? Sen burada atalar dininin mensubu olmuyorsun. Ben ümmetin icmanı ve ittifakını kabul ediyorum, atalar dinine mensup oluyorum. Ya da sen. <gülüyor> diyor ki Ömer Ömer radıyallahu anh dedi ki <gülüyor> İyyaya vel mukayyelete yani fil kelam. <gülüyor> Eğer siz insanların tartışmasında, konuşmalarında Birbirlerini sözleriyle tartarak, görüşleriyle tartarak aşağı yukarı kaldırdıklarını görürseniz bana diyor. Getirin bunları. <gülüyor> bana getirin bunları. <gülüyor> Eşşabi diyor ki, Ebu Bekir el Huzeli Şabi'den nakletmiş. Şurayh şuray biliyorsunuz Ömer'in kadısı. <gülüyor> Şehid-i Şureyhe'n ve jâ'ehu racunun min murâd. Murad, bir Arap kabilesidir. Hadramaut kabilelerinden. Şureyhe, Murad kabilesinden bir adamın geldiğini gördüm. Fekâle ya ebe Umeyye, Ey Umeyye'nin babası, ma diyetül esâbi'i, Parmakların diyeti nedir? Sadece on dibe. Her biri on dibe. Sadece on dibe. Sadece on Bak görüşe bak dibe. Sadece on dibe. bu on dibe. olacak bu da on dibe. Sadece on olacak var on dibe. Sadece on dibe. Sadece on dibe. Sadece on dibe. Sadece on Cema'a beynel hınsari vel ibham şudur <gülüyor> Bu ikisini göstermiş yani bu, bu da bundan uzun ya yani. Ha öyle aynısını Ya subhanallah Sana da benden ya subhanallah <gülüyor> Tabiri zayisi <caizsel> bizim Esa ve evel uzluke <gülüyor> Senin kulağın ve burnun demiş, şey, e, elin demiş eşit mi, denk mi aynı değerde mi? Fainal uzune, yariha al şaru, wal kumtu, imametu fiha diyeti, fil diyeti. Peki demiş hiç kulakla el bir olur mu? El tabi şurası. Kimine göre burası? Bak demiş. Kulak demiş. Kulak saç örter. Yani kulak olmazsa saç kapatır. Değil mi? Kul <gülüyor> kumma takke gibi şöyle bir şey. Ve'l imame sarık. Ve'l imametu fiha nisfu diyeti kulaktan diyetin yarısı vardır. ve fil yedi nisfu diyeti yani sen bir parmağı on deveyi çok görüyorsun az görüyorsun ama buna mesela buna haydi diyorsun ama buna az görüyorsun yani buna onur da bu niye on olsun veya bu on da bu niye on olsun diyorsun yani sekiz mi olsun demek istiyorsun bunu mu kestin? Birisin bu baş parmağımız, şunu mu kesin demek istiyorsun? geliyor. Elli kestiğin zaman, 50 dev diyor diyeti. Yani kıyas yapmamış. ve hakkı, innəs sünnete sebəb et kıyasakum, fettbiğ ve la tibtedir. Oy <gülüyor> hakkı yazıklar olsun, sana. İnne sünnete sebəb et kıyasakum, sünnet sizin kıyasınızdan önce gelmiştir. Sizin kıyasınızı geçti. Tabi yol, bir dak çıkarma. Bugün işte yazıyorlar. Efendim rejim yoktur. Zina olursa para cez, ağır bir para cezası kesilsin. Bir kadın yazarı öyle söylüyor. Yani ben zina edersem bana ağır para cezası mı yazın demek istiyor bu kadın. He, öyledir. Hiç merak etme, bu iş sistem seni ondan da kurtarmıştır. Zina ederseniz hiçbir şeyin de yoktur. Öyle ya. Feyzullah bir ışık yazdı ya, eşlerini zina ederse ne yaparsınız? Şöyle şöyle mi zarandırırsınız? ciltte sınırlı kalmak kaydıyla işte sünnet sizin bu cehaletinizi dalalet ve bidatınızı geçmiştir. Bırakın bunları. Tabi ol bidat ihlas etme. Fe inneke len tadillâ mâ ehazte bil ki eğer sen şureyh diyor o adama şureyh diyor sen efer, iz, Resulullah'tan gelene tabi olduğun sürece sapıtmayacaksın bunu bil. Sapıtmazsın. Kale Ebu Bekir <gülüyor> elhuzeli, fe kale liya şa'bihi, şa'bihi bana dedi ki ya huzeli, lev enne ahnefekum, kutila, ve dedi ki sizin yani olgunlaşmış büyük bir insanınız ve şu beşikte olan bir çocuk öldürülmüş olsa ikisinin diyeti aynı mıdır? ikisi Huzeli diyor ki evet dedim diyor Şabi dedi ki feeynel kıyas <gülüyor> o zaman kıyas nerede kaldı? Kıyas nerede kaldı? Gitti. <gülüyor> Şunu da okuyalım inşallah. Babın son hadisi rivayeti. <gülüyor> Rabia İbni Yezid Muaz İbni Cebel'den radıyallahu anhü rivayet ediyor. Kale Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, dedi ki yuftahul <gülüyor> kur'anu alel nasi hatta yekara'ahu el mar'atu ve sabiyyü ve Kur'an bütün insanlara okunabilecek şekilde, okuyabilecek şekilde kolaylaştırılır, açılır. Yani seyrede dönün Ta ki onu kadın, çocuk ve erkek okur. Herkes okur. Öğrenir. Fiqulu er-racul der ki okuyan kişi insan katqara'tul kur'ane felem uttaba. Ya ben Kur'an okudum ama kimse bana tabi olmadı. Yani Kur'an öğrendim, Kur'an bilgisi öğrendim bana kimse tabi olmadı. Vallahi la yuqumna bihi fihim le alayya ettabi'. Der ki bu Kur'an okuyan adam Vallahi ben bu Kur'an'ı okuyacağım, onunla amel edeceğim. Laqumanna bihi fihim insanlar arasında la uttaba. Ola ki umulur ki bana tabi olurlar. Feyakumu bihi fihim fela la İnsanlar arasında Kur'anla amel eder, onu öğretir, öğretir fakat kimse ona uymaz. Kimse arkasına takılmaz. Ve sefer der ki feyakul قد قرات القران فلم يتبع Ben Kur'an'ı da okudum halde kimse bana uymadı. Ve kad qumt fihi qumt bihi fihim Kur'anla onlar arasında amel ettim felem muttaba yine bana tabi olunmadı. Diyor ki sonunda der ki şöyle der. "La Lahtaziranna fi beyti la la'alle uttaba evimde mescit edineceğim. Evinin avlusuna, şurasına, burasına bir mescit yapacağım. Dolayısıyla insanlar gelip bana uyarlar. Niye çıkmıyor? Kimseyi merak edip gelip bana uyabilirler. Fayahtaziru <gülüyor> fiyi beytihi mesciden fele yutteba'u. Evinde tuttuğu mescide rağmen de yine kimse ona tabi olmaz. Bu sefer <gülüyor> de feyakul katkaratul kur'ane fele mutteba. Kur'an'ı okudum fakat bana kimse tabi oldu. Vakumtu fihim fihiim felamuttebah. Onlara, onlar arasında Kur'an amel ettiğim halde kimse bana uymadı. Vaka dahtzardu fi beiti mesjiden, evin mescid edindim, kimse bana uymadı. Felamuttebah. Vallahile aetiye nehum. Madem böyle öyle mi, ben de öyle bir şeyle vallahi geleceğim ki, öyle bir şey ortaya koyacağım ki. Vallahi laat yen onum bipadiyin, la yijidunu fi kitabillahi jalla wa ale. Vlem an rasulillahi la ali Vallahi ben bundan sonra öyle bir şey söyleyeceğim ki Kur'anla ilgili Kur'an hakkında onu ne Allah'ın kitabında bulacaklar, ne de onu Allah'ın rasulüne işitmemi soracaklar o sözü. Ben bu sözü söylediğim zaman umudur ki bana uyarlar. Vallahi bugün birçok sapkının yaptığı şey aynı şey. Kur'an'ı, Allah'ın kitabını bu şekilde saptırarak, tahrif ederek insanların önüne çıkıyorlar. Ola ki ben, bana uyarlar. Ola ki bana uyarlar. Evine saplanıyor, kimse uymuyor. İlahiyata saplanıyor, kimse uymuyor. Gazete köşesinde yazıyor, kimse ona uymuyor. İmam edinmiyor, önder edinmiyor dergiler yazıyor kimse önder edinmiyor kitap yazıyor kimse önder edinmiyor adamın öyleyse ben de bir oturayım bir şeyler de. öyle şeylerle karşınıza çıkayım da bir görün bana tabi olanlar nasıl oluyormuş o zaman görürsünüz işte hani nedir anlam üretmek Kur'an'ın yeni anlamlarını üretmek isteyen filozof müfsitler bunu yapıyorlar işte ben yeni bir şey söyleyeyim de bak görün Söyledim, söyledim, söyledim. Kimse bana uymadı. Beni imam edinmediler, önder edinmediler, mehdi edinmediler. Öyle bir şey söyleyeceğim ki göreceksiniz. O ne Allah'ın kitabında var? Ne de rasulların onu işitmemişsinizdir. Ne gibi "Abese ve tevella" o kibirli adam sırtını döndü, arkasını döndü ve uzaklaştı gitti. Allah'a resulüne o kibirli adam. İşte şimdi ben size öyle bir şey söyleyeceğim ki <gülüyor> insanlar bana uysunlar. İşte a, misali bu. Evet. Vessalallahu ala sayyidina ala ve ve Evet. evet. bir sözü daha varmış. O en son sözünü hatırlatalım burada. Onu ıı, zikretmeden geçmeyelim. Dedi ki Muaz bunun üzerine bu sözün üzerine Feyyakum ma ca bihi fe inma Sakın ha sakın siz siz olasınız. Onun getirdiklerine kulak veresiniz, inanasınız. Onun getirmiş olduğu şey dalaliktir. Evet, Rabbı Allah'a. SubhanAllah.